Müzik ikiye ayrılır. Ah sevgilim! Nereye gittin? Hazırlayan ve sunanlar... ...Güray Oskay, Tanju ve Eren. La la la la la la... Katkıları için... ...Ipsos KMG'ye teşekkür ederiz. İyi akşamlar. Müzik 2'ye ayrılır. Ben Güray Özkay. Ben Kate Moss. Hoş geldin Kate. Ee, bir kere daha 94.9 Açık Radyo'da sadece iyi müzik çalmak üzere sizlerle e, beraberiz. Enteresan bir akşam bizi bekliyor. E, çünkü bugünün konusu ilk defa iki kelime. Ya. Söyleyin bari. Yani. <gülüyor> Gitar vermem. Konu bu. Evet. Gitar vermem şimdiye kadar işte zooloji, botanik, entropi gibi e, daha bilimsel kavramlardan bahsediyorduk unca bir süredir biliyorsun. Bugünün konusu gitar vermem. E, tabii gitar vermek e, evet. şöyle bir durum. E, mesela abi gitarını versene biraz çalayım. Peki sen de sevgilini versene biraz öpeyim. Gibi bir durum yani. Aynen Bütün akşam boyunca bunu detaylı bir şekilde tartışacağız Ve bununla ilgili şarkılar var Ben bütün literatürü taradım Beş tane şarkı seçtim bu konuyla ilgili evet, tamam. Klasik müzikte de var bunun örnekleri Tabi aynı kleine naht müzik mesela tamam. gitar <gülüyor> <demek, gülüyor> Mozart'ın gitarını Salieri'ye vermek istememesi üzerine bestelediği bir eseridir Bütün bunları yalnız konuşmayacağız Kiminle konuşacağız? Yavuz Akgazıcı ben. Hoş geldin Yavuz. Hoş bulduk. Gitarımı vermem. <gülüyor> yani niye niye verirsin zaten. <gülüyor> Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ece yoksu ben de. Çok teşekkür ederiz bu akşam bizimle olduğunuz için. Biz teşekkür ederiz. Ee, e, birazdan e, neden ve e, niye ve kime gitar vermediğiniz konusuna gireceğiz. İlk önce müzikle programı açalım. Ben öncelikle e, Yavuz kimdir nedir 12 maddede Yavuz adlı konuşmamı yapacağım. Tamam bu konuda zaten yayınlanmış bir eserinde de var. E, ama Türkçe'ye tamam. çevrilmedi daha. Şimdi Yavuz benim e, 1986 yılından beri arkadaşım. E, benim Türkçe'de bilmediğim e, çok değerli bir kelimeyi e, öğrenmeme neden olmuş bir kişi. O kelime de Husiye. Ne? Husiye. Husiye. <gülüyor> Bakın siz de bilmiyorsunuz. Evet ben de bilmiyordum. Evet. Ne gün, Boğaziçi Üniversitesi'nde e, ortada bir futbol sahası vardı eskiden. Şimdi artık yok. Güney kampüs. İşte kampüslerden biri. <gülüyor> Esas kampüs. <gülüyor> Esas kampüs. Orada futbol sahası. Tipik bir güney kampüslü tepkisi. Başka kampüs mü var? <gülüyor> <gülüyor> Efendim orada yürüyoruz. E, Yavuz birden dönüp bana arkasına. Eliyle eli de şu hareketi yaptı. Tabii şu hareketin ne olduğunu siz göremiyorsunuz ama... Yok, görüyorlar, görüyorlar. E, görsellik önemli tabii. E, bana Husiye dedi dönüp... İşte o anda benim sanatçı Doğru kişiliğim Doğru mu şekilendi. duyuyorum? H-U-S-Y-E Evet Husye Erkek genital organlarının altındaki iki torbe, torbaya husye denir Peki İşte o anda benim sanatçı kişiliğim başka bir boyuta taşındı Dedim ki evet gitara ağırlıklar <gülüyor> benim <gülüyor> Ve koşarak <gülüyor> gidip kendine bir tele kastıralım Yavuz kendisi hakkında bir sürü şey söyleyecektir ...hiçbirine inanmayın tamamen sallayacak... ...biliyorum ben çok iyi tanıyorum kendisini. Programımıza <gülüyor> kusursuz bir konuk olacak... evet <gülüyor> ...bu şarkıdan sonra... ...Yavuz Akyazıcı ile sohbetimize... ...ve gitarını niye vermediğine... ...uzun uzun... ...değineceğiz, devam edeceğiz. Şimdi ikinci nesil... ...bir bluzcuyla programımızı açıyoruz... ...Big Bill Morganfield, Muddy Waters'ın... ...oğlu... ...bunu kanıtlamak istercesine... ...isim verdiği albümü Blues in the Blood... ...yani ben de... Doğuştan var. Bu. Ben de çalabiliyorum. Ben de çalabiliyorum ama gerçekten çalabiliyor Allah'tan. Ee, kadın Whiskey getir ben içeceğim diye başlayan bir e, şarkısını dinliyoruz. Türk İlk, olmasın bu? E, ben Türkçe çevirerek anlattım. Aslında Go get my whiskey bu. Hayır yani var. zihniyet Türk. Zihniyet Türk. <gülüyor> ama yani blues birçok açıdan baya Türk. Peki o zaman 2003 böyle. yılında çıkan Blues in the Blood'dan Whiskey dinliyoruz. Evet Big Bill Morganfield'dan Whiskey ile e, Müzik 2'ye ayrılırın 37. E, bölümü gitar vermemi açmış bulunuyoruz e, ve hemen Yavuz Ak Yazıcı ile sohbetimize başlayalım. Bir kere daha teşekkür ederiz. Biz de burada teşekkür ederiz. E, albüm çıkalı ne kadar oldu bu arada? E, tam tamına bir hafta olduğunu öğrendim. Çünkü klibimizle uğraşıyoruz yoğun bir şekilde. Onu e, işte SM Plan yöneticilerinden bir hafta oldu. Ne zaman çıkacak sorusunu öğrenince telefonda ben de tamam yarını hazırlıyoruz dedim. Bir Hayır, hafta olmuş. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Oh, ne, ne güzeldir şimdi. Tam e, evet. yeni çocuk doğmuş. Şeyi. Evet şimdi çok bu, da hızlı oldu aslında. Yani nasıl oldu anlamadık. Bu albümün ilginç bir özelliği var. Ee, biraz önce Yavuz'la ee, bu konu üzerinde konuştuk. Ben oradan aldıklarım şimdi satacağım. Şimdi ee, caz müziğinde standartlar diye bir şey var, ee, mesele var. Bunlar nedir? Ee, buyurun ee, siz söyleyiniz. Zamanın pop müziği, işte Gershwin, Cole Porter ya da Broadway müzikallerini yazan o anki singer, i̇şte songwriterlar öyleyim, ya da işte songwriterlar zamanın pop müziğini Yazdıktan sonra caz müzisyenleri bunları alıp akorlarını kendine göre biraz değiştirip bazen değiştirmeyip daha yakında o zamanki pop müzikle caz müziğin armonisi ee, doğaçlama için bir vesile olarak kullanıyorlar. Ve şarkı herkes tarafından bilindiği için ve aslında yorum da önemli olduğu için ha şu şarkıyı atıyorum mesela All The Things You Are. Charlie Parker nasıl yorumlamış ya da işte Miles Davis onun için ne yapmış diye. İnsanlarla bağlantı kurmanın çok kolay olduğu bir dönemdi. Fakat bu şarkılar çok arttı. Ve hep onlar çalındı bir süre sonra. Hani güncel şeyden beslenmeyi kesti e, caz müziği ve o işte atıyorum 20'lerle 55 yıllar 58 yıllar arasındaki şeyde kaldı. Biraz bu da caz kulübelerinin bütün dünyada daralmasına sebep oldu. Sonra işte 90'larda Herbie Hancock The New Standard diye bir albüm çıkardı. Yine o günün popüler şarkılarından bir şeyler yaptı. Benim de hep aklıma takılmıştır o zamanlar. Şu anki lokalizasyon olarak bu buradaki çevremizde ne var ne yok. Onların e, popüler olanlarını harmanlayıp bir şey yapmayı düşünüyordum. Sonra Ece ile buluştum bir gün. Fikrimi anlattım falan. Siz Ece ile nereden tanışıyorsunuz? Ece ile ortak bir arkadaşımız var. Ben Ece'yi duydum. Ortak ya. arkadaşınız kim? Güzel mi? <gülüyor> <gülüyor> çok güzel, çok hoş bir kız. Pelin Kırca. Ee, i̇şte o bahsetmişti. Senin ününü senden önce duydum, Ece. Çok <gülüyor> teşekkür sonra... ederim. Ondan sonra işte gitarımı vermedim tabii Ece. <gülüyor> Asla vermedim. Şimdi ben e, müzikal bir şey sormak istiyorum. E, müzikte kadın söylerse cazdır diye bir e, ortak kanı var. Doğru mu bu? ...ben bilmem beyin bilir gibi bir şey olmuş. <gülüyor> evet o da var. O da var. <gülüyor> Halk Tanrı'nın da var. iki caz tanımından biri bu. Kadın ee, söyleyince caz, caz değil mi? Caz tarihinin çok büyük... E, ...neredeyse standartların yarısından fazlasını... ...sözlerini yazmış birisi... ...erkek John Hendricks. E, ben onda erkekliğinden de şüphe ederim. <gülüyor> <gülüyor> 77. E, yıl ...yılderiminde İstanbul'daydı... ...ablam şehir turu yaptırdı ona... E, şey eminizdi <gülüyor> evet o test edildi 77 yaşında bile bir anlıyorum anladık tamam yani yoğun müzikal terimlerden dinleyicilerimiz pek bir şey anlamadılarsa eğer <gülüyor> e, bize yazsınlar evet e, Ece ve Yavuz'a e, soru sormak isterseniz müzik iki ayrılır at gmail.com'dan bize ulaşabilirsiniz bu albümle ilgili benim çok sevindiğim bir şey var Türk e, piyasasında tamam popçular çok iyi işler yapıyorlar cazcılar çok iyi işler çok sayıda iyi iş üretiliyor o konuda herhangi bir e, sıkıntı yoktu ama e, bir alt metni olan bir, biraz böyle entelektüel bir zemin üzerine oturan e, iş sıfıra yakın o yüzden şimdiye kadar neler yapılmış e, caz tarihi ne zaman nereye gitmiş böyle bir araştırma yapıp yani araştırma zaten Özel olarak bu iş için yapılmış bir araştırmayı kastetmiyorum. Yılların birikimi hı hı. üzerinden bazı meselelere kafa yorup oradan bir fikir çıkartıp sadece bunun üzerine bir iş üretmek ee, bana sorarsan e, piyasanın çok ihtiyacı olan bir şey. Bizim piyasamızda da hemen hemen hiç olmayan bir şey. O yüzden e, ben teşekkür edeceğim bu albüm için. Ben de teşekkür ederim. Tebrikleri zaten herkesten alacağım. Bahsedelim. Aslında bu ben kendi açımdan nasıl göründüğünü biliyorum da ilk bunu sorduğum zaman mesela Ece'ye bunun nasıl göründüğü fikir olarak hiçbir fikrim yok. Yani böyle bir teklifi yaptığım zaman ne tepki vereceğini bilmiyordum. Tanımadığım da bir insandı. Sadece ortak arkadaşımız vardı. Aslında bilmiyorum Ece sen bir şey söylemek ister misin? Sana nasıl geldi bu fikir? İlk tanıştığımızda bahsettik konuştuk. Popüler olma fikri çok heyecanlandırıcı bence. Çünkü çok fazla dinlenen bir müzik türü olmadığı için caz ülkemizde. Ee, bir korku var bir de. ama ben sevmem onu. İşte o tuhaf harmoniler basıyorlar. Yok tuhaf melodiler. İşte hep aynı şeyleri çalıyorlar, söylüyorlar. Sıkıcı düşünebiliyor insanlar caz müziğini. Ama Yavuz'un yola çıktığı yol, e, Yavuz'un başlattığı yol aslında e, bunu çok kırabilecek bir fikir. O yüzden beni çok heyecanlandırdı. Seve seve şarkı söyleyeceğimi söylemiştim ona da yani. Çok zevkli bir proje bence. Bir tanesini dinleyelim o zaman. Evet, albümde bir sürü güzel parça var ama... ...bu şimdi konuştuklarımıza en güzel örnek olan parçayı seçtim ben. Ben kendim seçtim. Çok Neden hoşum. en güzel örnek olduğunu düşündüm merak ettim. Çünkü benim çok da sevmediğim bir janraya ait bir parça. Yani... Hı kendi haliyle işte dinlemeyeceğim e, kötü olduğu için değil e, bana hitap o e, şekliyle bana hitap etmeyen bir parça ve fakat sizin yaptığınız şekliyle gayet de hitap eder bir parça oldu ortaya çıktı hmm. e, ve e, dolayısıyla yapılan işin e, başarılı olduğunu düşündüm o yüzden bunu seçtim. Şimdi ben tek başıma seçtim yani tekrar söylemek istiyorum. <gülüyor> evet evet. Tamam, onu anladım. <gülüyor> o zaman bir e, Hande Yener klasiği standartı. Müzik, müzik iki ayrılır da Hande Yener e, çaldığımıza da inanamıyorum. <gülüyor> Teşekkür ederim bu olağanüstü fırsat içinde. Evet. <gülüyor> Romeo. Buyurun. Kısmdan soğuk gibi kariyoyordu yalnızdım savaşlar cepheler sonra sen geldin arasından süslerin büyük yakaların vardı gösteriştiydin dedim ki ben Romeo gerçek aşkın savaşçısı. It's a pity, silly girls, yeah, ak yazıcı gitardaydı. Vokalde de Ece Göksu vardı. İkisi de şu anda stüdyomuzda bizlerle beraber. Yine Şarkı arasında Feryal'le konuştuğumuz şeyler ışığında bir şey so sormak istiyorum. Şarkı seçimi nasıl yaptınız? Yani neden onca Hande Yener şarkısı arasından Romeo? Ya şimdi ee, buna bir ben cevap vereyim sonra Ece de cevap versin o da yardım etti. Şimdi eee ...böyle bu projeye girerken şeyi anlamışsınız herhalde... ...anti-elitist bir şey yapmak istedim. Ama <gülüyor> bir fark ettim ki kendim elitistmişim. Çok acı oluyor. <gülüyor> yani bilmiyordum çünkü ne severler Türkiye'de, ne dinlerler filan. Dolayısıyla yakınlarındaki insanların popüler bilgilerine başvurdum. Hatta yani... Baya yardımcı oldular içlerinden bazı çok fazla Laturko olanları bir şekilde caz harmonisine oturtamadım yani birkaç kıstasım vardı Hı. groove edebilmeliydi ee, batı harmonisine oturtmalıydı işte sözlerinde Ece söylerken hoşnutsuz olmamalıydı. ...filah gibi. Bu da önemli bir konu. <gülüyor> <gülüyor> evet. yani sonra... İpe ipe geleceksin... ...Hilal Cebeci'den. O yüzden... <gülüyor> ...atladınız diye <gülüyor> tahmin ediyorum. O zaman. Ondan haberimiz <gülüyor> bile yok. <gülüyor> Ama e, şey... E, ...sonra gerçekten eğlendik. <gülüyor> ben bu şarkının kendiliğinden... ...swing ettiğini düşünüyorum. Yani... ...sözlerinin, e, melodisinin... ...hatta sonrasından bu kafayla... ...bunu yaptıktan sonra Hande Yener'in versiyonunu... ...dinlediğimde... E, onun söyleyişinde de ritmik olarak e, o e, tekno anlayışı içinde bir de swing ettiğini düşünüyorum. Aynı şekilde akıyor. E, <gülüyor> dinleyenlerle diğer şarkıların da kimlerden olduğunu paylaşalım. Albünde e, Şebnem Ferah, Nil Kara İbrahimgil, e, Hande Yener, e, Alper Narman, Erol Temizel, Kantan Göze, Göksel, Teoman, Mor ve Ötesi ve Mirkelam e, besteleri evet. var. E, biz az önce yaptığımız 2 ve 3 hafta sonra yayınlanmak üzere e, banttan programlardan bir tanesinde de yine bu albümden bir şey çaldık. Aslında Romeo ilk çalışımız değildi yani. Her ne kadar 2 hafta daha yayınlanmayacak olsa evet, da. Bir <gülüyor> e, zaman kompleksi. Evet. E, aslında bu çaldığımız parça zamanda da daha önce olsa da bizim çaldığımız ikinci parça. Herkesin zamanı kendine değil mi efendim? <gülüyor> Tabii. Zaman e, zaman. Seni kendime sakladım. E, isimli e, Duman şarkısını da Kanten gözü Bestesi e, yaklaşık yarım saat önce çaldık ama siz iki hafta sonra dinleyeceksiniz evet Ya G gelelim mi artık bu gitar vermem meselesine gelelim ta üniversitede ilk e, gitar vermeme e, anımı yaşadım e, Yıldız Teknik Üniversitesi'nde okuyorum o zamanlar e, işte 90'ların ikinci yarısı bir küçük festival oldu okulda. İşte her yerde çalmaya teşne olduğumuz için biz orada da çalmak için atladık. Üç arkadaş, üç akustik gitar bir şeyler çalıyoruz. Bizden sonra başka birileri çıkacaklardı. Ama gitarları yoktu. Hiç tanımadığım etmediğim de insanlar bunlar. Oradan bir çocuk geldi. Ne yalan söyleyeyim gözüm de çok tutmadı kendisini. Böyle dostum kardeşim diye doğrudan muhabbete giren insanlardan hiçbir tanışıklığımız olmamasına rağmen dostum gitarı versene dedi yani istek cümlesi de bu dostum gitarı versene neden dedim işte biz birazdan konser vereceğiz benim gitarım yok dedi ben dedim, kusura bakma vermem bir, bir dakikalık bir sessizlik oldu bakıştık bu şekilde hiçbir yere varamazsın biliyorsun değil mi dedi bana. <gülüyor> <gülüyor> Peki dedim ben de Kendisi çok ünlü oldu değil mi şu anda <gülüyor> Tabii yani aslında, Michael Jackson'ın vefatına kadar beraber çalıştılar Şimdi e, bu konuda aslında e, iki değişik e, Hissim var benim Birincisi biz zamanında e, Bu işlere başladığımızda öyle herkesin Gitarı yoktu Türkiye'de de çok gitarı yoktu e, Dolayısıyla e, Bizim jenerasyon birbirinin gitarıyla konserler verdi En çok da benim Evet, <gülüyor> <gülüyor> evet. E, Yavuz'un bir tane e, beyaz e, strat, Stratocaster'ı vardı. Bu e, Boğaziçi'ndeki bütün uzak konserleri o gitarla verilmiştir. Evet. E, yani ama yani o zamanlar e, paylaşım öyleydi. Benim de bir, ge bir kere gecenin 11'inde e, kapım çalındı. E, kapıyı açtığım zaman karşımda iki tane hiç tanımadığım insan Merhaba dediler, biz Suadiye'de oturuyoruz, e, rock grubumuz var, sizde bas gitar varmış. <gülüyor> Yarın konserimiz var. Bir fincan. Ondan sonra ben de verdim gitti. Ama şimdi gelelim, yani bunlar müziğe ilk başlandığı zamanlar. Bir süre sonra insan fark ediyor ki gitar insanın ruhuyla alışveriş yaptığı bir şey. Artık bir yerden sonra tamamen kişiye özel oluyor. Onu paylaşmak istemiyor insan. Çok çok yakınlarım olmadığı sürece ben hala da gitarımı kimseyle paylaşmam senin için de böyle mi bu? Çok yok, çok, çok yakınlarım olmadığı sürece evet. Yani, bazen şöyle emrivakiler oluyor. işte Biz Tanju ile düzenli olarak çalıyoruz. İşte birisi geliyor. Abi bizim bilmem kimler burada bu akşam. Çok iyi çocuktur, çok iyi gitar çalar. Sizle çıkıp bir şarkı çalabilir mi? Gitarı da, var mı? Yani gitarını getirmiş mi? E, tabii kimse bu ara akşam belki bir iki şarkı sahneye çıkarım diye gitarıyla gelmiş. <gülüyor> e, yok tabii, ne olacak canım senin gitarla çalıversin. Ama Tanju'nun programın en başında özetlediği gibi yani gitarını alıp bir şarkı çalabilir miyim işte sevgilini azıcık öpebilir miyim çok farklı bir durum olmadığı için. Ama Peki. sağ olsun Güray e, e, bu gibi durumlarda fedakarlık yapıp kendi gitarını vererek <gülüyor> çünkü benim bu konudaki yaklaşım <gülüyor> bildiği için. Yani, e, hayır dememiz sorun yaratacak bir insansa. Evet, Tanju'n da hayır diyeceğini adım gibi olduğu <gülüyor> için ben kendimi. Ama <gülüyor> şimdi ben e, Ece'ye bir soru soracağım. E, şimdi gitar çalanlarda böyle bir problem var. Ama neyi ki solistsin değil mi? Solistlikte böyle bir durum yok. Ses tellerini bir alabilir miyiz? Yani... Ama mikrofona bazen gıcık olabiliyorsunuz. Mikrofonumu vermem durumu olabiliyor bazen. E, aslında o da şey e, çünkü mesela diyelim e, sarımsak yemiş. Ay, Üzerine de e, işte bir takım e, sıvılar içmiş, o <gülüyor> mikrofona söylemiş. Sonra o mikrofona şarkı söylemek zor tabii. Bir de böyle dilini, dudağının sürekli mikrofona değdirerek şarkı söyleyenler vardır. Tabii, bir de mesela göbeğini kaşıyanlar vardır mikrofonunda. <gülüyor> tabii, olabilir. <gülüyor> Benim hiç dayanamadığım şeylerden bir tanesi, sahneyi fırlayıp sen şarkı söylerken aynı mikrofona senle birlikte şarkı söylemeye karar veren. İşte onun için onlar. bir tane beyzbol sopası bulunduruyorsun arkada. <gülüyor> Kendisini nazikçe <gülüyor> dürterek. Evet. Peki bir şarkı daha çalalım mı? Aslında olabilir. Yani bir müzik programı olduğu için. <gülüyor> uygun çar diye düşünüyorum. Ee, ne çalacağız acaba? Ee, live getirmişsiniz. Aa, evet. Çok nefis bir parça. Ee, bu da çok hani herkes tarafından bilinen bir grup değildir. Bilinenin de daha çok birkaç tane MTV'de e, meşhur şarkısı var. Oradan bilinir. E kimdir nedir live? Anlat bari azıcık. Şimdi live... Tabii. İnsanın kendine, <gülüyor> kendine karışımın dövmesidir. Peki. Vereceğim bilgiler bu kadar diye tahmin ediyorum. Evet. Peki Live'ın Live 1999'da çıkarttığı e, sizin ev buradan e, ne kadar yazıyor temalı? The Distance to Here. Gece Tarifesi. Gece <gülüyor> Tarifesi albümünden Sparkle dinliyoruz. Live in the Distance to Here albümünden Sparkle e, dinledik ve Yavuz Akyazıcı ve Ece Göksu ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, siz, Akvaryumculuktan, Akvaryumculuktan bahsediyoruz. Akvaryumculuktan e, bahsediyoruz. Live dinlerken biz kendi aramızda e, albümden bahsetmeye devam ettik. Aldığımız bilgileri hemen size de satalım. E, Albümde 9 parça var 11 tane Şarkı kaydedilmiş Bunları da iki günde evet. kaydetmişiz canlı olarak Bayağı sıkı bir Performans söz konusu Albüme girmeyen iki şarkının Ne olduğunu sorabiliyor muyuz? Ee, belki bir sonraki albümümüze koyarız Şu anda o bizde saklı kalsın ha, Tamam Yapıcını verdin bile Güzel Ben çözdüm Elvis Presley şarkısı oldu. <gülüyor> ha, ha. Yani, There's only one king. Kesinlikle. Ee, albümde kimlerin olduğunu da hemen paylaşalım. Ee, Yavuz Ak gitarları çalıyor. Ece Göksu vokallerde bunu zaten söylemiştik. Ee, Yahya Day saksafon, Baransay kontrbas ve Derin Bayhan davul. Evet. Kayıtları Doğru. da kendiniz yaptınız. Evet. Mixing'ini, Mixing mastering'ini de ben yaptım. Ellerinize sağlayın. Gerçek bir Yavuz Ak <gülüyor> project projekti <gülüyor> <Aynen>, yani. yani. <gülüyor> aynen, aynen öyle. Ee, bu arada hemen arkasının geleceği kapaktan da belli. Çünkü Yavuz Ak yazıcı project volume 1. Turkish Standards <gülüyor> volume. Yani Standard volume 1. Turkish Standards volume 1. Bunun bir ikincisi. Triloji 3 albüm diye düşündüm. Ee, bakalım 2'de kalır, 1'de kalır, 3 olur. Bir takvim ee, var mı kafada peki? Var. Ee, yani işte her sene Senede bir. Türkü. Evet. Öyle bir düşünce var aklımda. Bakalım. Peki bir şey söyleyeceğim. Kayıtlar iki günde sürdü işte en başta şarkı seçim. Yani hadi böyle bir şey yapalımdan CD'nin yayınlanmasına kadar geçen süreç ne süre kadar? Ee, şöyle. <gülüyor> e, bir talihsiz bir olay yaşadım. Döteyine girmeyeceğim. Bir buçuk aylık o süreyi çıkarırsak 2 e, Şubat'ta ilk konserimizi verdik. E, Mayıs'ın sonunda hazırdı. Yani Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 4 ay 1,5 ay çıkarsak 2,5 ay içinde e, konserlerle şarkılar biraz olgunlaştı 4-5 performanstan sonra 2 günde girdik kaydettik Mix Mastering bitti bayağı hızlı. Çok, çok, çok hızlı baya sağlam üretken bir e, süreç Elinizde tutuyor olduğunuzu hala inanamıyoruz peki yani. <gülüyor> <gülüyor> fazla hızlı geçti Peki ben buraya bırakıyorum o zaman evet, Şimdi rahatladım <gülüyor> <İyi oldu. gülüyor> Peki e, yayınlandıktan sonra konserler devam ediyor mu? Şimdi İstanbul için ölü sezon. Bütün barlar yazlık yerlerini açtılar. Eylülden sonra yoğun performanslarımız olacak. Şu anda bir şeyimiz yok. Daha çok PR kısmına yükleneceğiz. Bir klibimiz yayınlanmak üzere. Hangi şarkıya çekildi? Bu Aşk Fazla Sana. Şebnem Ferah Şebnem Ferah ın. Evet. Peki. Evet. Ne güzel Peki. dinliyorsun orada. Hayır yani bütün bu konuştuklarınızın akvaryumculukla ne alakası var onu çözemem. <gülüyor> Çok afedersin ben konuyu dağıttım biraz. İşte müzik falan filan derken. Evet. Gitar vermem konulu programımıza devam ediyoruz o zaman. Ee, evet. <gülüyor> <gülüyor> UFO çalalım mı bir tane? Çalalım. Nefis bir albümden Lights Out albümünden Light Açılış out parçası Too Hard to Handle bu biraz sert adlı parça. <gülüyor> Peki dinleyelim o zaman. Evet UFO'dan e, Light Out albümünden Too Hot To Handle dinledik. Evet. Çevirde bir hata yapmışım galiba. Bir daha çeviririz o. Yanmasın. E, i̇ki sıcak e, <gülüyor> ellemeyin. Gerçekte olağanüstü <olaylısı> oldu. <gülüyor> Peki. E, birazdan uzunca bir şarkıyla veda edeceğiz. Veda etmeden önce e, dinleyicilerimize sizin e, bu yani, Turkish Standards'tan önce ...yaptığınız daha eski işlerden de bahsedelim. Eceyle ile başlayalım hatta. Benim aslında bu şarkı söylediğim ilk albüm. Onun için daha öncesi yok yani albümden. Proje olarak doğru. değil genel, de neler, genel olarak neler yaptığını. E, genel olarak piyano bölümü mezunuyum ben. Kaç senesine kadar gideyim? Çok değil. O mezuniyet kaç senesinde? <gülüyor> Tamam neyse geçiyorum. New York'ta yaşıyordum. Yaş ortaya çıkacak. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, jazz vocal master yaptım orada. Son 4 yıldır orada yaşıyordum. Şimdi bir yıla yakındır buradayım. Hoş, i̇şte, geldin. hoş bulduk. O sırada Yavuz'la tanıştık. İşte Ayağının tozuyla girdik. da albüm yapmışsın. Aynen öyle oldum. Gelir evet. ben ayaklarına evet. baktım toz falan yok. <gülüyor> i̇şte albümde bırakmış onlar. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte stüdyo tozu yutmak derler ya oradan geliyor. Aslı ayak tozu yani o. <gülüyor> rezilik ben bir daha stüdyoya girmem. <gülüyor> Giremiyoruz zaten. Ee, piyano üzerine doğrudan caz vokal master, değil mi? Evet. Peki piyano bölümünde okuduğun süre içerisinde bir şarkı söyleme şeyi var mı? Macerası var mı? Söylüyordum. Üniversitedeyken söylüyordum. Ankara'da. Ankaralıyım. Ha, Ankaralısın. Evet. Sonra işte buraya geldim. Burada söylemeye başladım. Sonra New York'a gittim. Geri geldim. Şimdi kendi abimin içinde çalışıyorum. Bir yandan yazıyorum, çiziyorum. Herhalde Ekim'de kayıtlarını yapacağım. Ha o da çok yakın. O da çok yakın. Hayırlı olsun. Evet. Benim sormak ederim. istediğim bir şey var. Madem piyano mezunusunuz. Müzikte gerçekten çok merak ettiğim bir konu var. Bir piyanoyla bir keman arasındaki fark nedir? <gülüyor> Şimdi onun için bir iki programa daha ihtiyaçımız var. <gülüyor> Sen söyle istersen. Piyano daha uzun süre yanar. <gülüyor> <Ha>. İğrençsiniz. Bazen. <gülüyor> Eyvah. Peki Uzan Yavuz'un daha önce yaptıklarını da dinleyelim. Ee, ben New York'ta üç tane albüm kaydettim. Ee, i̇ki tanesi kendi grubumlaydı. İşte O da enstrümantal projelerdi. Bir tanesi şarkıcılığıydı. E, Matt Wilson double çalıyordu Eric Persson saxofon çalıyordu Joe Fonda bastırıyordu. Bir tanesi Türkiye'de yayınlandı. Diğer ikisi yayınlanmadı. E, ama önümüzdeki za zamanlar içerisinde yayınlanacak. E, onun dışında e, ben 17 sene kadar New York'ta yaşadım. Yani çok uzun bir süre. Hani, e, yani Orada işte caz konservatörüne gittim. Okul sırası çaldım bazen hocalarımla bazen işte piyasadan tanıştığım insanlarla ve sonrasında da 2006'da Türkiye'ye döndüm yani 5 senedir İstanbul'dayım Peki ee, bu sonbaharda e, dinleyebileceğimiz konserlerin mekanları ya, e, düzenli çalmayı sevdiğimiz bazı yerler var ee, i̇nsanlar nereleri Yani ya mekan adı verelim Ya da takip edebilecekleri bir iki ee, Yavuz Ak Yavuzak yazıcı Project.com Bizim official web sitemiz Orada bütün konser programımız var Ya da facebook sayfamız da çok e, hareketli Facebook.com Yavuzak yazıcı project Öbür adresimiz e, 14 Ekim'de Belli olan İKSV salonunda çalacağız. Bir konserimiz var. Onun dışında düzenli çaldığımız işte e, Alt Alt değil mi? İ İndigo alt. İndigo Hı -hı. Alt. E, Naima Cazbar Cezayir Bünatisinin içinde. Ve bir takım değişik e, özel partiler olsun e, o tarz konserleri de e, çalacağız. Ama şimdi artık e, yavaştan e, yeni şarkılar da ekleyeceğiz. Yeni popüler şarkılardan. Ve onları da bizim malımız yapmak için bir süre geçirmemiz gerekiyor. Şarkıları ısınmamız, swing ettirmemiz, aranjmanlarını olmadı böyle değiştirelim. Seyircinin tepkisini ölçelim filan. Ondan Söyle... sonra ikinci albümün materyali de çıkmış olacak zaten o konserler sırasında. O zaman yani kısa provalarla şarkıları şöyle bir altyapısını oluşturup ondan sonra konserlerde pişiriyorsunuz. Evet yani onu yapmak güzel oluyor. Yani önceden çok detaylı düşündüklerimiz de var. Çok az düşündüklerimiz de var. Şimdi tabii Caz Müsyenli'nin belli silahları var. Hani bir kere ben çok iyi hatırlıyorum. New York'ta bir yerde bir basçıyla yeni tanıştığımı gören mekan menajeri çok heyecanlanmıştı. Siz yeni mi tanıştınız filan? Biz bunu hep yapıyoruz. Biz böyleyiz. Biz böyle yapabiliyoruz. Çok iyi prova yapmış. Hissini ilk gecede verebiliyoruz falan ortak ortaklerimiz var diye açıklama yapmak zorunda kalmıştık. Tabii ki öyle silahlarımız var. Ama yani... Herkesin bir inputu olursa grup enerji olarak daha yukarı çıkıyor. Bunu ben bu konuda tecrübe edeyim yani herkes daha bir fazla sahipleniyor, herkes fikrini söylüyor. Olabildiğince bilmiyorum grup üyelerine nasıl görünüyorum ama demokratik bir şekilde herkesin fikrini sorup uygulamaya olmazsa başka bir şey denemeye falan çalışıyoruz hep birlikte. Evet benim de yani bunca yıldır müzisyeniyim var ayıp söylemesi. Benim de gördüğüm e, gruplarda demokratik olarak bir kişinin dediğinin yapılması en doğru şeydir. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Gru, Grupta o kadar demokrasi eder değil mi? Herkes evet. o bir kişinin dediğini, dediğini, yaparsa, dediğini tamam. yapmak konusunda bir kere fikir birliği de varsa yeter. <gülüyor> evet. O kadar evet. demokrasi yeter müzikte. Evet. <gülüyor> evet. Bir de şeyi söyleyeceğim. Tabii Ekim'de benim bir albüm planım daha var. Teoman'ın şarkılarını Teoman Songbook adı altında birlikte New York'tan eski tanıdığım arkadaşlarımı da getirerek burada bir kayıt projemiz var. O ayrı bir albüm. Bizim bu kendi grubumuz konseptinin dışında. Benzer olsa da biz beraber müzik kulübünde müziğe başladık. Çok ayrı yollardan gittik fakat sonra bir şekilde birleştik Teoman. Ee, yoğun bir şekilde Chat Baker dinliyor mesela şu sıralar. Ee, ona da futbol sahasında arkadan koşup ne, de, ne demişti? Husiye. Husiye demişliğiniz var mı? Yok ona başka. <gülüyor> şey... <gülüyor> o mu <o> söylediklerini burada? <gülüyor> ben arada Husiye'ye ye baktım yeterince iddialı konuşmuşuz zaten. Valla o zamanlar e, Teoman e, Tanju'nun yazdığı şarkı sözlerini söylüyordu. Onlar yeterince, <gülüyor> yani neyse konuya girmeyelim şimdi. Şey. yani, Yo, benim yani benim ben gençliğime e... E, denk geliyor tabii de. Ben önümüzdeki hafta Müzik İki Yerler'ın blogundan e, sizin Miraj zamanından bir fotoğrafınızı yayınlamaya karar verdim şu an. Tamam bence hatta şöyle bir şey yapalım. O fotoğrafta beni tanıyabilen olursa ona da bir hediye verelim. <gülüyor> tamam, kabul. Önümüzdeki haftanın <gülüyor> ödüllü yarışması o olsun. Tamam. Ufak ufak toparlayalım mı? Toparlayalım. Ben mikrofonları alıyorum. Sen de <gülüyor> Ben de kulaklıkları verirsen. ve sandalyeleri getiriyorum arkama. Ee, bugün müzikikçilerin 37. bölümünü dinlediniz. Ee, gitar vermek, pardon, gitar vermemek ayıp bir şey değildir ee, konusunu irdeledik stüdyomuzda da. Yavuz Akyazıcı ve Ece Göksu vardı. Kendilerinden ee, Yavuz Akyazıcı Project e, Turkish Standards e, birinci volüm. E, albümü hakkında bilgiler aldık e, Bir de inanamıyorum Hala da Hande Yener şarkısı <gülüyor> Çaldık Alışkanlık olacak e, Diye bir endişem var Yanlış anlaşılmasın Şimdi de e, Uzun zamandır Çalmadığımız e, bir grupla Veda edeceğiz size e, Orta okuldaydım Bir arkadaşım sayesinde Faith No More Dinlemeye başladım. O zamanlar daha adam gibi hiçbir şey bilmiyorum. Warpigs diye bir şarkı dinledim. Bayıldım şarkıya. Aman ne güzelmiş. Faith No da şöyle iyi böyle iyi. Meğer Faith No More'un değilmiş şarkı. Sonra Faith No More'a gıcık olmaya başladım. Çünkü adamlar ne zaman bir şey kabırlasalar orijinalinin aynısını çalıyorlar. Yani davulcu aynı şeylere vuruyor... ...gitarcı aynı e, solaları atıyor... E, ...sonradan bir de Commodores coverları var... ...meşhur Easy... ...onda da aynısını çalıyorlar... ...o zaman niye çalıyorsunuz onu dinlemek istesek... ...zaten orjinal yani dinleriz onların diye... Onların tavırı bu yani... ...tavır of cover... <gülüyor> <gülüyor> Adlıyorum... E, ...o yüzden biz şimdi saçmalayıp... E, ...Fake Nomor More versiyonunu çalacağımıza... ...paşa paşa Black, Bla, Black Sabbath'ın... Sabbath ...paranoid albümünden e, War Pigs'le size veda edeceğiz... Yavuz'a da Ece'ye de çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. İyi ki geldiniz. İyi ki gelmişiz. Bir sonraki albüm projeleriyle belki bir daha gelirsiniz yine. Sohbet ederiz. Hatta söyle ödüllü söyle. sorulara bu sefer ödül olarak konser bileti veya evet. yeni albüm verebiliriz. Bugün bana bir tane CD hediye ettiler. Bunu kimseye hediye etmeyi düşünmüyorum. Ben bu de direkt, vermeyeceğim. bu vermeyeceğim. <gülüyor> Kusura <eve> bakmayın. <gülüyor> Peki. O zaman önümüzdeki hafta Müzik Hiyerler'ın bir başka bölümünde ...karışmak üzere. Zaten bu bölümüyle buluşmak saçma olur değil mi? Başka bir bölümüyle buluşalım. E, aslında buluşmayacağız. Niye? Sen tatilde olacaksın. O bir sonraki hafta. Öyle mi? Sen tamamen ...karıştırdın. Zaman Haftaya evet. Haftaya yine Zaman, canlı mekan. ...programımız. E peki. Yani bir aksilik olmazsa. Peki ben Güray Özkay. Ben Christina Ricci. E, önümüzdeki hafta ...tekrar buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.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 War machine keeps turning, <laughs> death and hatred to mankind, <laughs> poisoning their brainwashed minds. Oh <laughs> Lordy! This world stops turning Ashes where the body's burning No more war pigs of the power And has God has struck the hour the Day of judgment God is calling Underneath